759, numaralı konu, Ensardan Saralı bir kadının, bu durumuna sabır göstermesi, evet, Hazreti Peygamberin Mekke'de bulunduğu bir sırada Ensardan bir kadın ona gelerek, ey Allah'ın Resulü, şu habis, Sara, yakamı bir türlü bırakmıyor, dedi, Hazreti Peygamber, eğer bu tutulduğun hastalığa sabredecek olursan, kıyamet gününde hiçbir günahın olmadığı halde haş olunacak ve hesaba da çekilmeyeceksin, buyurdular, kadın, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ben ona, kavuştuğum güne kadar sabrederim, fakat bir gün bu habisin beni çırılçıplak bırakıp avret yerlerimi teşhir etmesinden korkuyorum, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber onun için dua etti, bundan sonra o, nöbet geçireceğinden korktuğunda Kabe'ye geliyor ve onun örtüsüne sarılarak, ey melun, beni bırak ve defol git diyordu, böyle yapınca da nöbet geçirmiyordu.